Ma'a rahin Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmid din Ama بعد Delek kardeşlerim İmam Ebu Zekeriya Yahya ibn Şaraf En-Nabiyyin Riyadu's Salihin adlı kitabını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 Darbu bu mesel. Atasöz söylenirmiş ki ezkarla alakalı. Ne, der, ne derlermiş? Evin hesab ezkar kitabını altı. Evet. Bi'iddar veşteril ezkar. Böyle derlermiş bu kitapla ilgili olarak. Yine İmam-ı Evin'in yazmış olduğu eserlerden başka ne var? E... Evet. Kırk hadis. El Erba'un El Kitabı var. Evet. Başka hadis. Kitapların yazmış olduğu e, şerhlerden. Neşesi. Evet. Sahih-i Müslime'ye yapmış olduğu şerhi var. Başka fıkıhta ilgili yazmış olduğu kitaplardan hatırlıyor musunuz Hasan? Tefsirle alakalı yazdığı var. Yani fıkıh. Fıkıhla alakalı ne var? Şirazi'nin mahzabıne ne var? Şiriyon. Mecmu adlı kitabı var. Büyük bir kitap. Önemli bir kitap. Ravidatut Talib'in adlı kitabı var Şafii fıkında. Bunların hepsini size geçen hafta bilgi vermiştik ve konuyla ilgili bir hadiste açıklamıştık. İmamüleminin kitabına koymuş olduğu ilk hadis kimin rivayet etmiş olduğu hadisti sahabelerden Ömer radıyallahu anhının anh rivayet olmuş oldu, etmiş olduğu bu hadis Ömer radıyallahu anhın neydi künyesi? Ebu Ebu Hafs Hafs ne demekti Hasan? Esed Aslan demekti. İlk hadiste demişti ki, Ömer İbnul Khattab radıyallahu anh Temi'ntu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul innemel a'malu bin niyyat. Innemel a'malu bin niyyat. Biz bu hadisin bu bölümünü iki türlü anlaşıldığını söylemiştik. Alimler bu bölümü iki türlü anlıyorlar demiştik. Neydi o görüşler? İki anlayış, iki farklı Ame Evet. Makbuldır. Ameller ancak niyetlerle makbuldur Innemel a'malu sıhhaten ve kabulen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 Zaten bab başlığımızda neydi? Bab-ül ihlasi ve ihdar niyeti fi cemii'l a'mali vel barizeti vel kafiyye. Gizli ve açık. Tüm amellerde ve sözlerde ihlaslı olmak ve niyet etmek. Niyet, niyet ile bütün bu amellere başlamak, başlamakla ilgili bab. Bununla ilgili ve ellif Bizlere ayetleri zikretti. İlk hadisi zikretti ki bu hadis ve İmam Bukhari de kitabına bu hadisten başlamış. İkinci hadis olarak müellif bu burada Aişe radıyallahu anha'dan rivayete bulunuyor. Diyor ki Aişe radıyallahu anh, anha قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yagzu ceyshun el -kâbete. Bir ordu Kabe'ye gelip saldıracak, gaz verecek. Bu silahlarını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 Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ne diyor? قَالْ يُخْسَفُ بِاَوْوَلِهِمْ Evet. Onların başından sonuna kadar olan ordunun hepsi tümü helak olacak. Yere geçirilecek. ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ Her biri niyetlerine göre dirilecek. olacak dirilecek. Hani bu mesele Türkiye'de de çok konuşulmuştu depremle ilgili olarak. Ya allah Teala neden? Televizyonlarda görüyorduk. Doktor kılıklı, profesör kılıklı insanlar çıkıp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 Bu tür afetlerin, felaketlerin ilahi bir ikaz olduğunu inkar etmeye çalışıyorlar. Hadis çok açık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ثُنَّ يُبْعَثُونَ عَلَى Ordunun hepsi helak olacak. İçinde bulunanların hepsi helak olacak. Ancak herkes niyetlerine göre haş. ahirette haş olunacak. وَاِنَّمَا لِكُلِّ مُرِئٍ مَانَوَى Herkesin niyet ettiğine göre bir ney var ahirette? Karşılığı var. Yapmış olduğu amelin karşılığı var. Hemen sonra diğer üçüncü hadise geçiyoruz. An-Aişe'de radıyallahu anha kâlet kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Aişe radıyallahu anha nebiyyü aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini buyurdu. La hicrata ba'del feth Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Hicret yoktur. Velakin cihadun veliyya Ancak ne vardır? Cihad ve niyet vardır. Ve la stunfirtun fanfiru. Cihat'a çağrıldığınız zaman meşru olan veyl emriniz, yöneticiniz sizleri cihada çağırıp davet ettiği zaman ne bunun diyor? Fanfiru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onun, onun davetine icabet edin. Şimdi Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın başka bir hadisinde diyor ki Aleyhisselatü vesselam, "La tanqati'u'l hicretu hatta tanqati'et tevbe." Tevbenin zamanı bitinceye dek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 Birisinde hicret yok diyor, birisinde hicretin kapısı, tevbetin, tevbe kapısı kapanana dek hicret de vardır diyor. O halde bunların hepsi rahilerin akıllarında kalan manalarla rivayet ettikleri şeylerdir, sözlerdir. Bu kadar böyle hadislere çok böyle sarılmaya, dinin merkezini oturtmaya, Kur'an'la birlikte ahkamla, akidede kullanmaya gerek olan şeyler değil diyerek bugün maalesef kitaplar bile telif ediliyor. Esem duydum adam bununla ilgili telif yazmış. Kutu de birbirine taarruz eden hadisleri toplamaya çalışmış. Ama neye göre? Onun aklına göre taarruz. Yani bir insanın ilmi derin olmadığı, olmazsa, yüzeysel sathiy ise hadislere bakar, çok hadis de okuyabilir. Der ki Allah Allah, bu mu sahih, bu sahih. Ama ilim ehli böyle yaklaşmıyor. İlim ehli hadislerin tümüne bir bütün olarak bakıyor. E Biliyorlar şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri ne olmaz? Birbiriyle ters, ters düşmez. Aleyhisselatü Vesselam beyaz dediği şey başka bir yerde siyah ters demez değil mi? Demek ki onun bir neyi var? Şerhi var, açıklaması var. Tevhidi değil arkadaşlar. Tahridi değil. Şerhi. Hangi manaya geldi? Alimler şöyle ifade ediyor. Mekke'nin fethi, fethinden sonra artık Mekke'den çıkmak Mekke'den çıkarak başka bir yere hicret etmeye gerek yok. Böyle bir hicret artık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 Mekke'den cihad için çıkmış olacaksın ve bu niyeti kalbinde taşıyarak Allah yolunda cihad etme niyetini kalbinde salih niyeti taşıyarak Allah için bu şehirden ancak bu şekilde çıkacaksın. Hemen dördüncü hadise geçiyoruz. <Sessizlik> An Ebi Abdillah, Cabir İbni Abdullah el-Ansari radıyallahu anh. Cabir İbni Abdillah diyor ki, <Sessizlik> Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte bir savaşa çıkmıştık.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 niyetinin ecrini alır. Onu yapmaya niyet etmiş, onu yapmaya niyet eden kişinin ecri, karşılığı neyse onu alır. O önemli. İşte aleyhissalâtu vesselâm yanındaki ashabına diyor ki, inne bilmedînetile ricalen mâsirtum mesiran Siz ne kadar yürürseniz yürüyün, yürüdüğünüz her adımda ve lâ vadiyen aşıp geçtiğiniz her vadide illâ kânumâkum onlar da sizinle beraberdir. Bu nasıl bir beraberlik? Nasıl bir beraberlik?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 اِلَّا شَرَكُوْكُمْ fil الْأَجِرِ Başka bir rivayette İmam-ı Müslim'in rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Siz atmış olduğunuz her adımda Açmış olduğunuz her vadide Onlar da sizin Ecrinize, sevabınıza Ortaklar <Gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadiste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 Yani bizden birisi diyelim yolcular çıktı, otobüsten gidiyor Ankara'ya veya başka bir yere. Cemaatle namazı kaçırıyor, içi parçalanıyor. Ve bu, bu insan normalde, zaten cemaatle namaz kılmak farz biliyorsunuz, namazını cemaatle kılan bir insan. Düşünebiliyor musunuz allah Teala o otobüste yolculuğu esnasında cemaate katılamasa bile <gülüyor> onun cemaate katılıyormuş gibi neyi var arkadaşlar? Sevabı var. Niyetine binaen.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 evinden çıktın, öğlen namazı var. Bir yere daha uğrayacaksın diyelim. Önce camiye gitti. Çünkü hadis gelecek biraz sonra. Her attığın adımda bir derecen yükseliyor, bir makam yükseliyor. Ama evden çıktın, geziyorsun, dolaşıyorsun, bir yerlere gidiyorsun. Ezan okunmuş, camiye gidiyorsun. E burada niyet tetmedin? Sen sadece cemaate gidiyorsun, cemaatle namaz kılıyorsun, bu ecra alıyorsun. Yani zeki adam, akıllı adam, bütün fırsatları değerlendirerek ne yapar arkadaşlar? Sıvap hazinesini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 dış görünüşte amel olarak aynı ama niyet olarak karşılık olarak farklı. Mesnevi öncesi geçiyoruz arkadaşlar. an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Ahnas radıyallahu anhu. Ve o babası ve dedesi sahabiyun. Yani al-Ahnas, Yazid ve Ma'an Üç kişi var burada. Dede oğlu ve torunu. Al-Ahnes, Yezid ve Ma'an. Bu üç kimse de ne? Arkadaşlar, sahabe. allah Teala onlara bunu ikram etmiş. Büyük bir nimet. Kale. Kâne ebi Yezid. Şimdi Ma'an anlatıyor, oğlu Ma'an anlatıyor. Babam Yazid diyor. Akhracedenâ nîrâ yetesaddakû bihâ. ve vada'ha inda raculim fil mescid babam Yezid parası vardı bu paralarını almış mescitte camide görevli yani güvendiği bir adama ne yapmış vermiş al bunu insanlara sadaka olarak dağıt diye baba kim o Yezid ve inda raculim fil mescid fe cittu fe akattuha fe biha oğlu muan diyor ki ben de o adamdan bu parayı aldım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 Fekale vallahi ma iyake <iyâki arattu> Baba da görünce parayı oğlunda ya diyor ben bu parayı sana vermedim. Vallahi ma iyake aradtu. Yani bu parayla seni istemedim. Sana vermek istemedim bu parayı. Fehasamtuhu ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ma'an ben diyor bu meseleyi babamla olan bir tartışmayı Aleyhisselam'a taşıdım. Ona götürdüm. Feqale diyor ki Aleyhisselam, "Lek ma <mâne veyte> ya <yazid> Babaya diyor ki ya Yazid. Senin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 Yani iki buçuk mü verdiysin. Sen baktın fakir olduğunu zannettiğin niyetinde onun fakir olduğunu bildiğin gördüğün bir insana çıkardın bu parayı verdin. Ama hakikatinde gerçekten o adam zengin, zekatı hakmetmeyen bir adam. Ne diyor alimler? Senin zekatın boşa mı gitti? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Senin zekatın boşa <gülüyor> gitmedi.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 bir gruptan umreye gidiyor. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Avam bir kimse. Meseleyle ilgili pek bilgisi yok. İnsanlar onu duyuyor. Lebeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike, lebbeyk diyerek ihrama girdiklerini. Umre, gittikleri ibadet umre ibadeti ama onun aklında hac kalmış. Memleketinde hac diyebiliyor Diyor ki lebbeyke haccan, yani haccaniyet ederek diyor. <gülüyor> diyor ki alimler, Peygamberimizin dediği sözü aynı ona da söyleriz. Lekâ ma nawaita. Nedir senin yaptığın bu amel niyetine göredir edilir. <gülüyor> Buna birçok alimler ne yapmışlar fayda zikredip çıkarmışlar. Altınca dize geçiyoruz. An abi İsaq Saad ibn abi Wakas Malik ibn Uhi ibn Abdimanaf ibn Zohra ibn Kilab ibn Murra ibn Kaab ibnu radıyallahu an kim bu ahad al-ashara al-mashhud bil jannah jannatna mijran min sa'd waqas diyor ki sa'd radiyallahu an ja'ani rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'uduni am hajjat al-wada' min waj'in ishtadda bi wada' olduğu o senede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 Müslüman kardeşlerimizin, üzeri, bizim üzerimizde olan haklarından bir tanesidir bu hak. Hasta ziyareti. Telefon açacaksın, evine gideceksin, hastanesine gideceksin ama bunun sevabı var yani. Akşama kadar melekler seni ne yapıyor? İstihbar ediyor. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى Diyor yani ki Sadık ibn Ali Ey Allah'ın Rasulü. Gördüğün üzere şu gördüğün hal üzere neyim acım artmış durumdayım. Ve mal. zengin bir adamım. Param da var. Ve la yrifuni illa ibnetun Mirasçı olarak da arkamdan bırakacağım tek bir insan var. O da kim diyor? Bir kızım var. Bir tane kızım vardı. diyor. Para, param da var, malım da var. Yani sadımla bir vaka sanki <gülüyor> hastalanmış yani belki de ölürüm korkusuyla parasından kurtulmak, tasadduk etmek istiyor. Diyor ki: "Efe atasaddaku bi bi mali." Paramın üçte ikisini. Paramın üçte ikisini tasadduk edeyim, ey Allah'ım. Selamun aleyküm Allah'a aleyküm Nasip diyor ki bu سعد بن وقاص اتصدق paramın üçte biriyle tasadduk edeyim mi ey Allah'ın resulü fa la nebi sallallahu diyor ki la hayır dedim فالشطر يا Ne الله لما Yarısı. Madalın yarısını tasadduk edeyim mi? 3'te 2'si çoksa yarısını vereyim. Ve la kultu fes-thulusu ya Rasulallah, Sa'd i Ebi Vakkas o halde 3'te 1'ini vereyim gerisini kızına bırakayım. Kâle fes Tamam. 3'te 1'i. Ves-thulusu kesir. 3'te 1'ini verebilirsin ancak 3'te bir dahi çok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 komşumun oğlu falanca ya şuradaki ilim talebesine ve şuradaki bakkalın çocuğuna olsun diyerek hiç alakası olmayan mirasları malının üçte birini verebilir. Ama bu dahi nedir arkadaşlar? Es-sulufu kefir. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Üçte bir de çok. Yani geride kalan miraslarının gözü kalabilir. Değil mi? Onun için sebeften rivayetler var. Diyor ki bizler allah Teala'nın kendine razı olduğu payı vermek, yani, vermekten hoşlanıyoruz. allah Teala'nın kendine razı olduğu pay arkadaşlar? Savaşta ganimetlerle alakalı ayet var ya. Kaçta, kaçta kaç o? Humus. Beşte bir değil mi? Hı. Beşte bir. Diyor ki e, Ebu Bekir radıyallahu Arda ma li linefsihi Erda ma radiyahullahu li nefsihi. Ben Allah-u Teala'nın kendine kendi nefsi için razı olduğu şey ben de razıyım. Canimetlerden beşte bir alınır. Allah yolundan ne alınır? Verilir. İnneke entezera ve reseteke azniyâ min entezerhum aleten ve tekeffefûnen nâs. Aleyhisselatü Vesselam Sa'd ibn-i Vakkas'a. Sen diyor, yani aileni, çoluğunu, çocuğunu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 Güzel hayırlı bir iş. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعل ki Allah için Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü umarak, sevabını ve karşılığını bekleyerek yapmış olduğun her şeyde ecrini alacaksın. Mâecursun. Karşılığını sevabını alacaksın.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 Rızasını arzulayarak yaptığın zaman, yüzünü umarak yaptığın zaman ne var arkadaşlar bunun karşılığında bir? Eski. Ecir var. Çoluğuna çoluğuna kaşıktan zorla yemek ediriyorsun mesela, bebek yemiyor. Veya hanımına yemek ediriyorsun veya dışarıdan bir rızık getiriyorsun. Ona bir saklına gelsin. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki hanımının ağzına koyduğun bir lokmada dahi senin neyin var? Ecirin var. Bir de bir insan var ki evine kamyonlarla gıda taşıyor ama yiyin. İşte Gözünüze dursun, boğazınıza dursun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 da dönelim de işte orada imkanlarımız devam ediyor. Orada yaşayalım. Demeleri doğru bir şey değil arkadaşlar. Sa'dın bir Vakkas Mekke'de düşünün. Peygamberin de soruyor. Burada ben de kalacak mıyım yani? Mekke'de mi kalacağım? Aleyhisselatü Vesselam diyor. İnneke len tukallefe fe a'mel amelen tebteği bihi illa illezdette bihi daraceten ve rif'a. Evet sen burada kalsan bile sen burada kalsan bile Mekke'den bu hastalığından dolayı çıkmasan bile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 ve l'alleke en tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun ve yudarra bika diyor ola ki uzun yaşayacaksın ey saat peygamber aleyhisselam nebvet alametlerinden ayetlerinden mucizelerinden bir tanesi sen umulur ki diyor uzun yaşayacaksın ey saat hatta alimler zikrediyorlar sadık bir makasın bu olaydan sonra uzun bir hayatı oluyor hayatı devam ediyor 17 tane erkek 12 tane de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 Diyor ki, aleyhisselatü vesselam, dua ediyor. ashabımın hicretini ne yap? Devam ettir. Ne demek, ashabımın hicretini devam ettir. Yani, hicret etmiş ashabı zaten. Dönecek. Yani, onların bu niyetlerini ne yapma? Bozma. ve yani, Onların ayaklarını sabit kıl. Şeyh Salih aleyhi ve rahimahullah. Güzel bir şey söylüyor bu hadisin içerisinde. Deminler de dedik yani, hicret, hicret edilerek terk edilmiş topraklara yurda tekrardan geri dönmeyi geri körmüş ve Burada da hadise ya Allah'ın ashabımın hicretini ne yaptır? Devam ettir. Sürekli kıl. Buradan diyor şu da anlaşılır. Mesela bazı insanlar diyor, örnek veriyor evinden de televizyonu çıkarmıştır, dışarı atmıştır Bu bir hicrettir değil mi? İlk hadiste açıkladık. Hicret kaça ayrılıyordu arkadaşlar? 3 ayrılıyordu. Neydi onlar? Hicretul mekan, hicretul amel ve hicretul Amin. Sen şimdi ameli terk edeceksin. Hicre edeceksin. Televizyonu evinden dışarı çıkarmışsın, atmışsın. Ondan sonra çoluk çocuk olmuş. Hanım demiş, ya işte komşuya gidiyor çocuklar. Oradan buradan topluyoruz. Gel peyi şu evimize bir televizyon alalım. Bu yok arkadaşlar bu. Senin ne yaptın sen hicretini? Bozdun. Sen hicretini bozdun. Bu da bir hicrettir. Değil mi? وَلَا, تَرُدَّهُ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى آقَابِهِمْ Asharumun hicretini devam ettir. Onları ökçeleri ardına, gerisin geriye çevirme, geri döndürme. Lakin الْبَائِسُ سَعْدِ بْنُ خَوْلًا Peygamber devamlı diyor ki gariban olan sekin biliyor musunuz diyor. Gariban olan سَعْدِ بْنُ خَوْلًا Medine'de, Mekke'de hastalanmış ve Mekke'de ne yapmış kalmış. Orada vefat ediyor. Aleyhisselatü vesselam ona ne yapıyor? Yarısı ilehu sallallahu aleyhi ve sellem Mekke. Mekke'de öldüğünden dolayı müsahabeye hicret edilen ve terk edilen o yerde tekrardan geri dönüp Allah için tekrardan geri dönülüp oradan çıkmak kendisine nasip olmadığı için Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ona ne yapıyor? Ondan da üzülüyor. Ondan da üzülüyor. O gariban olan oluyor. Yani o o o işte. diyor. Bu hadisede ne var arkadaşlar? Niyet var. Niyete vurgu var, niyete işaret var. Bu çok önemli. İnsan niyetini her zaman hazır tutmalı. Salih eylemeli. Halis eylemeli. Evet. Yedinci hadise geçiyoruz. An Ebi Hurayrata Abdirrahman İbn-i Sakr radıyallahu anh Biliyorsunuz Ebu Hurayr radıyallahu anh ismi konusunda iftira edilmiş bir, bir sahabe. Ancak hadis alimlerinin döşçlerinin sonra karar kıldığı İsim Abdurrahman. Abdurrahman ibn-i Sakr diyor ki "Kâl, قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yanzuru ila ecsamikum allah Teala sizlerin cisimlerine, bedenlerine, vücutlarına bakmaz. ya yani Allah katında sizin yakışıklı olmanız, vücudunuzun güzel olması, yüzünüzün böyle güzel, yakışıklı olması önemli değil Allah katında. Vela ila suverikum şekillerinize bakmaz allah Teala.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 He bile, hele bir de sakalını kesiyorsa bu arkadaş Allah onu kurtarsın bu masiyeti günah işlemekten. Bir kendine bakarsın bir de ona bakarsın. Şeytan belki de sana şu vesveseyi verir ya vay ya. Yani Allah bize merhamet etmiş. Allah bize fazla keremini vermiş minnet etmiş bak. Allah bakarsın ki gece horul horul uyuyorsun namaza kalkmamışsın. ete teheccüdün var. Ne sabah namazına gidip cemaatle namaz kılıyorsun.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 allah Teala neye bakıyor arkadaşlar? اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اَنْدَ اللّٰهِ Nedir Ne diyor ayette Allah-u Teala? Sizlerin Allah katındaki en değerli olanlarınız en şerefli olanlarınız, en kaliteli olanlarınız kimlerdir? اَتْقَاكُمْ En takvalı olanlarınız. Takva arkadaşlar. Takva. Onun için seleften böyle altın suyuyla yazılacak güzel sözler var. Neyse beynallahi ve beyni halkihi siletun illa bit takva diyorlar. Ne demek bu? Allah'la mahlukatı arasında, yarattıkları arasında tek bir bağ vardır. Ne o bağ? Nedir arkadaşlar? Takva. Geçen örnek verdik arkadaşlar. Dedik ya, kimisi vardır, imamla birlikte iftitah tekbirine yetişemedi diye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 <Sü> ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ali'r yuqatilu şecaa'atan, yuqatilu himyeten, la yuqatilu riyaen." vesselam gösteriş olsun diye, kavmiyet, milliyetçilik adına ve kahraman desinler diye savaşan bir adam hakkında peygamberimize bir soru soruyor. Yani nedir bu durumu? Eyyu zalika fi sabilillah. Bunların hangisi diyor Allah yolundadır diye soruyorlar peygamber e aleyhisselam'a.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 Önüne geleni deviriyor, onu yıkıyor, bunu deviriyor. İnsanlar diyorlar ne kahraman, ne kadar güzel fen. Hatta kim verdiği cennette? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o nerede? Ateşte. Neye binaen? Niyete binaen. İnnemal a'malu ilk hadis. İnnemal a'malu bin niyat. Ve li likullin mri'il maneva. Bu hadisi ezberlemenizi istemiştik geçen hafta. İnşallah ezberlemişsinizdir. 9. hadisimize geçiyoruz. An Abi Bakrata An Abi Bakra'a Nufay' ibn el-Haris es-Saqafi radıyallahu anhu An en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال: "İza iltaqa el iki musliman karşı karşıya gelir. Ne için karşı karşıya gelir? Bir silahı ile. Kılıçlarını çekmiş bir halde kılıçlarıyla. Fal qatilu vel maqtulu fi'n-nar." Öyle gelesti. Katil de öldürülen mahsul da ateşledir. Buldu ya Resulullah. Ne şey? Sahabe. Ebu Bekr. "Bu Bek katil, peki maktulun?" Yani "Katil anladık. Katil anladık. Öldürmeksin. Maktulun suçu ne? Maktul ne yaptı?" Aleyhisselam diyor ki "Tabii bu özel bir durum." Yani her katil ve her yani her katilin ve maktulünün olduğu yerde katil ateşte ise maktul de ateştedir diye bir şey yok. Aleyhisselam diyor. Men, men, men kim qetil dolma lehi fehu şehid. Amma qetil dolma de lehi fehu Kim kanı uğruna, kim malı uğruna öldürülürse o şehittir. Yani senin malını birisi almaya gelmiş, ona savunuyor, onu savunuyorsun. Evden çıkarmaya çalışıyorsun. Hırsız olmuş, hırsız olarak evine girmiş. Yahut tecavüz edecek, eşine dostuna, akrabanı, onu korumaya çalışıyorsun. ırzını korumaya çalışıyorsun ve seni o adam öldürüyor. O öldüren de sen de ateşle değilsin. Bu hadis özel bir duruma bağlı. Ne o? Muhabise ezik edilen, hmm. inno kana haris an alaqtli sahilihi yani o maktul doama maktul ama öldürüldü. Ancak o aslında öldürmeni ne yapmak istiyordu? Hmm. Öldürmek istiyordu. Niyetinde ne vardı onun? Niyetine idarcan onun. Hmm. Kimi öldürmek istiyordu? Ersin. Karşısındaki katili, kendi katiline öldürmek istiyordu. Demek ki insanlar, arkadaşlar, niyetine göre ne var? Hmm. Ezilir. Alimler bundan da birçok hüküm çıkartıyorlar. Yani bir tane adam var, şer işleyecek Zina etmeye gidiyor Arabaya bindi İşleri ayarlamış Parasını vermiş Zina edeceği yere gitmeye çalışıyor Trafik var, trafik bitiyor Tekerlek patlıyor, araba bozuluyor demedi. bu adam zina etmiş Günah oluyor yani. Bak bu hadiseler nasıl Öldüremedi, maktul oldu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 Dükkanında, çarşıda ve evinde tek başına kıldığı namazdan daha ziyadelidir. Daha eftaldir, daha faziletlidir. Camide kılmış olduğu, cemaatle kılmış olduğu <gülüyor> namaz. Kaç derece? Seba'an ve eşreğin. 27 derece. Ve ve zâlike, bunun açılımı ne? Ve zâlike enne ahadahum idâ tevadda'a fe ahsenel vudu'a fümme etel mescide la yenhuzuhu illa s-salâ. Evinden ancak namaz için çıkmak için ayrılan ve namaz için ayrılmadan önce de çok güzel bir şekilde abdest alan bu insan la yuridu illa salaha ve namaz için çıkan lam yahtu khatveten illa rufi'alahu biha derece. Camiye giderken bir adım atmış olmasın ki onun Allah katındaki bir derecesi yükselmiş olmasın. Yani şöyle bir abdest alıyorsun güzelce ve seni evden çıkaran tek şey camiye gidip namaz kılmak. Mesela Al oturuyorsun. Beyazıt'ta bir işin var. Ama biliyorsun ki öğlen namazın önce ne yapacaksın? Beyazıt'ta kılacaksın. Kabir olmayan camilerde tabi. Evden çıktın. Abdestini aldın. Diyorsun ki ben önce namaz kılacağım. Namaza gidiyorum. Bütün o yol boyunca arkadaşlar hatta Şeyh Sarıbı diyor Ayman Allah. O tekerlek döndükçe ki her turda mı olur? Yarım turda mı olur? Bir ne alıyorsun diyor? ecir alıyorsun. Ve derecen yükseliyor. Ve hotta anı بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Mescide dek senden bir hata düşülüyor siliniyor. Fena دخل المسجد كان في سلام ما كانت الصلاة هي تحبسه. Namaz için camide oturduğun sürece o namazla gibidir. Camiye namazdan önce gitmiş her arkadaşım. Yarım saat önce gitti. Zikirlerini çek. Namaz için beklediğin sürece namazda olan bir adam gibi sevap alıyorsun. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam mescitte birisi namazı beklerken ellerini böyle parmaklarını birbirine girdirip avuçlarını birbirine sıkmasının ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Yasaklıyor. Çünkü sen namazda camide, mescitte namazı beklediğin sürece namazdasın. Bu yasak sana diyor. Dikkat edin. Bazen cuma namazlarında oluyor genelde maalesef. İbadete hırsımız olduğu için Cuma'ya belki de erken gidiliyor. Bakıyorum böyle bazı arkadaşlarla vereceğim bazen. Ellerini böyle birbirine geçirmiş. Namazı bekliyor. Bunda nehi var. Mesela bak. Vel melâiketü yusallûne alâ hadhim mâ fi fî meclisîhilezî sallâ fihi. Melekler namazı kılan ve o namaz kıldığı yerde bekleyen, tesbihini çeken ondan sonra oturup bekleyen, Kur'an'ı okuyan adama orada olduğu sürece dua ederler. Ne derler? Sen duymuyorsun, senin haberin yok. Melekler düşünüyorlar. Allah katında sen elinden çıktın ne niyetle, cami ekme niyetle. Bak niyet önemli. <gülüyor> Her adımında bir derecen yükseldi. Bir hatan, bir günah senden alındı silindi. Ve melekler diyorlar ki Allahum merhamhu Allahum lehu, Allahum metub aleyhi Melekler böyle dua ediyor Allahum ona rahmet et, ona magfiret et ve onun tevbesini kabul et. Ma lam yuzzifihi o camide, o mescitte kimseye ezey vermediği sürece ve abdestini bozmadığı sürece bu hal orada o şekilde devam eder. Burada da ne var arkadaşlar? Dikkat edin. Niyete vurgu var, niyete işaret var. Ondan bir önceki hadisimizi alacağız. Bu hafta bu babı bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta tevbe babına geçeceğiz. An Ebil Abbas, Abdullah ibn Abbas, ibn Abdil radıyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yarvî an Rabbihi tebâreke ve teâlâ kâl, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu hadis kutsidir Rabbinden rivayet ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <Sessizlik> Allah Teala iyilikleri ve kötülükleri ne yapmış Yazmış <gülüyor> Bunu iki türlü anlayabiliriz Birincisi Allah Allah'ın aleyhi mahfuzda yazmış Ezelde yazmış İkincisi Melek bunu işlediği zaman melekleri emrediyor Melekler de bunu ne yapıyor Kul Günah işlediği zaman Allah melekleri emrediyor Melekler de bunu ne yapıyor İyilikleri ve kötülükleri yazıyor İn <gülüyor> Allah كتب Allah Teala bütün hasenatı, seyyiatı, kötülükleri, iyilikleri beyan etmiş, açıklamış. "Femen hemme bi hasenetin felem ya'melha katabaha Allahu tebaraka ve Kim bir iyilik yapmak için hareket eder, niyet ederse ve onu yapamazsa, başarısız olursa, yapmadı. Onun için yola çıktı ama yapmadı. Bu hem dolayı, bu niyetinden dolayı insan tam bir kamil bir hasene ne var? Alır, sevap olur. Niye? Çünkü arkadaşlar kalbin ameli olan niyet ne oldu yerine geldi. Kalp bir amel işledi. Ve bunun karşılığını alması lazım. Alması lazım. Allah Teala da vaat etmiş bunu. Ona ne yapıyor? Kamil bir hasene sevap yazıyor Allah ona. Ve inne men biha faamilaha katabeha Allahu asra hasenatin ila 700 defa ila adaf katira. Eğer bu adam niyet ettiğini, o niyet ettiği sare ameli yapmak için işe koyulursa o yaparsa sevabın arkadaşlar 10 sevaptan 700'e kadar değişiyor. Yahut 700'ün katları. Yani bir örnek varcık. O da 2'nci kılıyor, o da 2'nci kılıyor, o da 2'nci kılıyor. Ve aynı anda yan yana aynı imamın arkasında namaz kılıyor. Onun aldığı sevap 10, on, onun aldığı sevap 2. Birisi namazda ne kadar mal almış, ne kadar mal satmış onu düşünüyor. Değil evet. mi? Birisi okumuş olduğu ayetleri düşünüyor. Rabbinin önündeki tezellülünü, zilletini, haşyet içinde ta tasavvur ediyor. وَاِنْهَمَّ بِسَيِّئِتٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا Kim de bir kötülük yapmak ister, kötülük yapmak ister, niyet eder, ancak onu yapmayı vazgeçerse, biraz sonra hadiste gelecek, amcasının kızını kucağına oturtmuş, tam zina edecek, amcasının kızı ne diyor?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 niyet etse. Ama kötülük yapmaya giden yolları deneyip deneyip deneyip sonuca ulaşamasa, sonuçta maktul olsa, kardeşini öldürmeye gidip kılıcı çekip öldürülene olsa, ona da ne var arkadaşlar. <gülüyor> İşlemiş olduğu günah var, ateş. Ve in hemme biha fa amilaha keteba Allahu Bu da Allah Teala'nın fazlı keremi bakın. İyilik yapma niyet ediyorsun, yapıyorsun.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 vesile kılarak Allah'a yalvarmanız kurtarabilir dedi. Evet. Dikkat edin bu hadisler var? İnsanların yapmış oldukları salih amelle Allah'a tevessül etmeli. Bu caiz bir tevessüldür. Bunu tafsir daha önceki derslerimizde açıkladık zaten. Evet. İçilerinden biri Allah'ım benim aşırı derecede yaşlanmış annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hizmetçilerime bir şey içirmezdim.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 Allah dizilsin subhanak allahumma la